25. Muhakkak ki o küfredenlere Allah'ın yolundan ve yerli, yolcu, bütün insanları eşit kıldığımız Mescide haramdan alıkoyanlara ve orada zulüm ile ilhata yeltenenlere bir azap tattırız. Allah ve kuvveti Teala, müminleri mescidi harama gelmekten ve orada haç farzlarını yerine getirmekten alıkoyan ve kendilerinin mescidi haramın dostları olduğunu iddia eden kafirlerin bu iddialarını reddeder hem onun dostu değildirler onun dostları ancak mutlakilerdir ama onlara çoğu bilmezler buyurmuştur bu ayet surenin Medine'de nazil olduğuna delildir Allah ve Taala hacın farziyetini yol emniyeti ve gitmeye gücü yetenlere yapılmıştır. Evet. Bu haberlerde ilhat kelimesi gelmiştir. İlhat buradakinden ayrı genel bir ifadedir. Burada daha ağır olanlara da bir tembih vardır ki bu, bu sebeple sil ashabı beyti tahrif etmeye yeltenlikleri zaman allah Teala onların üzerine ebabil kuşları göndermiş. Onların üzerine pişkin çuğla taşları atmışlar. Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapmışlar. Allah-u Teala allah ve Teala burada küfredenleri tamamen uyarıyor. Ahmet'in müsnetinde gelen bir rivayette i̇bn Ömer, Abdullah İbn-i e geliyor ve Ey Zübeyir'in oğlu! Allah'ın haremdeki ilhattan sakın Muhakkak ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki burada Kureyş'ten birisi İlha'da düşecek. Günahları insan ve cinlerin günahları ile tartılsa ağır gelirdi. Bak ve sakın sen o sen olma demiştir. 26. Hani İbrahim'e bana hiçbir şey ortak koşma. Tavaf edenler, kıyama duranlar, rükü edenler ve secdeye varanlar için evimi temiz tut diye Kabe'nin yerini hazırlatmıştık. 27. İnsanlar içinde hacı ilan et, gerek yaya, gerek arık, binekler üzerinde, uzak vadilerine yollardan sana gelsinler. Evet. Burada kurulduğu ilk günden Allah'ı birleme, tek ve ortağı olmaksızın sadece ona ibadet üzerine kurulmuş bir yerde, Allah'tan başkasına ibadet eden Kureyş'ten Allah'a şirk koşanlara bir azarlama vardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala İbrahim'i Kabe'nin yerine yerleştirdiğini oraya ilettiğini ve beytin binası için ona izin verdiğini zikreder. İbrahim Aleyhisselam'ın Beyt-i Atik'i ilk bina eden olduğu ve Beyt-i Atik'in Hazreti İbrahim'den önce inşa olunmadığı rivayetlerde gelmiştir. Ve insanlar için de ilan et sana inşasını emretmiş olduğumuz bu beyti harcesini insanlara çağırmak için üzere onlar için de hidayet. Evet. İbrahim Aleyhisselam Rabb'im benim sesim yetişmezken insanlara nasıl ulaştırayım dediğinde sen hidayet ulaştırmak bize aittir buyurmuştur. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala gerek yaya gerek binekler üzerinde harca gelsinler buyurmuş. Ve bu da hacca güç yetiştiren için yürüyerek gitmenin, binit durarak gitmenin farziyetidir. 28 ve 29. Ta ki kendileri içinde faydalara şahit olsunlar ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adına ansınlar. Siz de bunlardan yiyin. Çaresiz kalmış yoksulu da doyurun. Bilahere kirleri gidersinler, adakları yerine getirsinler. Ve beytül atiki tavaf etsinler. İbn-i Abbas kendiler için dünyada şahit olsunlar ayet hakkında. Dünya ve ahiret menfaatlerini bilsinler. Ahiret menfaati Allah'ın hoşnutluğudur. Dünya menfaati ise elde ettikleri kurbanlar kar ve ticaretleridir, ticaretleridir buyurmuştur. Evet. 30 ve 31 İşte böyle. Kim Allah'ın haram kıldıklarına saygı gösterirse Rabb'i katında bu onun hayrınadır. Size okunanlardan başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde murdardan, putlardan kaçının ve yalan sözden çekinin. Allah'a şirk koşmaksızın hanifler olarak kim Allah'a şirk koşarsa gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın uçuruma attığı bir şeye benzer. Rabbimiz subhanahu ve teala bizim şu emrettiklerimiz hac farzasını yerine getirilmesindeki ibadetlerden olup yapanlara bol sevap vardır. Kim Allah'ın haram kıldıklarına saygı gösterirse Allah'ın yasaklarından sakınır ve kendi kendine onlara işlemeyi büyük görürse Rabb'i katında bu onun hayrınadır. Onun için bunlar öncekine çok hayır bol sevap vardır. Nasıl ki ibadetleri yapmadan dolayı bol sevap ve büyük ecir varsa, haramları ve yasakları terk etmekte böylece saygılıdır buyurmuştur. Ve ve vesselam Efendimiz, kim hac yapar ve haccimle vurur olursa, o anasından doğduğu gibi tertemiz olur buyurmuştur. 32 ve 33 Bu böyledir. Kim Allah'ın nişanelerine saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Onlar da belli bir suriye kadar sizin için faydalar vardır. Sonra varacakları yer, Beyt-i -il Atik ile son bulur. Allah subhanahu ve teala bu böyledir. Kim Allah'ın nişanelerine, emirlerine saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır buyurur. Hediye ve kurbanlara saygı gösterilmesi de bunlardandır. Evet belli bir suriye kadar sizin için faydalar vardır buyurulur ki bu faydalardan maksat kurbanlık olarak isimlendirilmediği sürece kurbanlık olarak seçine kadar onlardan faydalardır. Üstünden gelen ifade de aleyhissalatü Efendimiz ona muhtaç olduğun zaman ona güzellikle bin demiştir ve onun yavrusu varsa ondan istifade et demiştir allah Teala sonra varacakları yer Beytül Atik ile son bulur buyurur ki Hedi'nin varacağı yer ulaşacağı yer Beytül Atik olup bu da kâbedir. Kardeşlerim kurban 3 kategoride ele alınır Hedi Uhdi ve Akika olarak Hedi haçta sarz olarak kesilen kurbandır Uhdi hacca gitmeyip de o günde gücü yeten kesmeye muhtedir olan herkesin her Müslümanı kestiği açıkada her doğan çocuğa rehin olarak verilendir. 34 ve 35 Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahlarınız bir tek ilahtır. Ona teslim olun. Sen mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelenlere sabreder, namaz kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Evet. Allah subhanahu ve teala kurban kesme ve Allah'ın ismiyle kan bütün dinlerde meşru olduğunu haber verilmiştir. Ali bin Ebu Talha'dan ve İbn Abbas'tan gelen rivayette bu kelime bayram ile tefsir edildiği gibi boğazlama, kurban kesme olarak da açıklanmıştır. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ayeti hakkında ise o Mekke'dir. Allahü Teala hiçbir ümmete oranın dışında kurban kesme yeri kılmamıştır. allah Teala Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adına ansınlar diye buyurmuştur ki Buhar ve Müslüm'de gelen rivayette ve Vesselam'a beyazlık arasından çok ve boynuzlu iki koç getirilmiş onların üzerine Allah'ın ismini almış tekbir getirmiş ve ayağını hayvanın yan üzerine boyunun bir tarafına koymuş ve onları Allah'a kurban etmiştir Allah subhanahu ve teala sizin ilahınız bir tek ilahtır ona teslim olun buyurarak her ne kadar peygamberlerin şeriatları çeşitli olsa da birbirlerini nefk kaldırsa dahi ilahınız birdir Hepsi tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadete çağırız. Sen onları davet et buyurmuştur. 36. Biz kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın nişaneleri kıldık. Onlarda da sizin için bir hayır vardır. Ön ayakları bağlı, hal, bağlı, bağlı halde keserken üzerlerine Allah'ın adını anın. Kesilince onlardan yiyin. İsteyene de istemeyene de verin. Şükredersiniz diye onları Böylece sizin emrinize musakha kıldık buyurmuştur. Evet, Rabbimiz subhanahu ve teala kullarına kurbanlık develeri yaratma ve onları Allah'ın nişanelerinden kılma nimetini bahşettiğini haber veriyor. Allahu Teala kurbanlık develeri beyt harama sürülen hediyeler kılmış. Hatta onlar hediyelerin en üstünüdür. Onlarda sizin için hayır var ayetinde. Ahiret yurdundaki sevaplar haç edilmektedir. Evet. Kurbanların etleriyle alakalı gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir seferinde 3 günden fazla kurban etinin yasaklanmasını haram kılmıştır. Ve bir dahaki sene etler geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce sahabeler saklıyorlar. Ne oldu ki? Ey Allah'ın Resulü siz geçen sefer dediğinizi dediniz de Tahabiler onları kurutup saklıyorlardı. Şimdi onu şöyle şöyle ediyorlar dediğinde, ha o zaman Yemen tarafından bir heyet geldiğini ve onların ihtiyaç içinde olduğunu ve onlara e, aç kalmalarından korktuğunda ben size böyle dedim: Siz bundan sonra dilediğinizi yapabilirsiniz. Eti üçe taksim edin, bir kısmını kendi ehlimize, bir kısmını gelene gidene misafire, bir kısmını da fakirlere demiştir. 37 Onların ne etleri Ne de kanları Allah'a ulaşır Sizden ona sadece takva ulaşır Sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı tekbir edesiniz diye O bunları size Sakhar kılmıştır İhsan edenleri müjdeler Allahu Ekber Allah Subhanahu ve Teala Bu hediye ve kurbanların Boğazlanması ancak onların boğazlanması sırasında Allah'ın adını anmadığın için meşru kılınmıştır. O yaratıcı ve rızık vericidir. Değilse onların etlerinden ve kanlarından hiçbir şey Allah'a ulaşacak değildir. Zira Allah-u Teala masivadan mustani olandır. Cahiliye devrinde ilahları için kurban kestikleri zaman kurbanlarının etlerinden onları üzerine koyarlar ve kanlarından onların üzerine serperlerdi. İşte bunun üzerine allah ve Teala, Onların niyetleri ne, ne de kanları Allah'a ulaşır buyurmuştur. 38 Muhakkak ki Allah iman edenleri savunur. Muhakkak ki Allah hainleri ve nankörleri savunmaz. Rabbimiz Subhanu ve Teala kendisine tevekkül eden, zatına dönüp bağlanan kullarını Kötülerin şerrinden günahçıların hilesinden muhafaza edip savunacağını, onları koruyup, sığındırıp onlara yardım edeceğini haber veriyor. Allah bizi koruduklarından eylesin. 39 ve 40 zulmedildikleri için kendilerine savaş açılanlara izin verildi. Allah onlara yardım etmeye elbette kaderdir. Onlar ki haksız yere ve sadece, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır. Şüphesiz ki Allah insanların bir kısmını diğerleriyle bertaraf etmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler yıkılır giderdi. Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah havidir, azizdir. Evet. Bu ayet-i kerimeler Mekke'den çıkarıldıklarında Hz. Ali ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah Subhanahu ve Teala onlara yardım edeceğini söylemiş ve yardımda etmiştir. 41 Onlar ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar mevki versek namaz kılar, zekat verirler, marufa emreder, münkerden nehyederler. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. İbn-i gelen rivayette onlar ki eğer kendilerine yer yüzünde bir iktidar mevki verirsek ayeti hakkında Bizim hakkımızda da oldu, biz ülkemizden haksız yere çıkarıldık, biz sadece Rabbimiz Allah'tır dedik, sonra biz yeryüzünde yerleştirildik, bize imkan verildi, namazı hakkıyla kıldık, zekati verdik marufu emrettik, münkerden nehyettik. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Bu da benim ve ashabım içindir demiştir. Allah onlardan razı olsun. 42'den 48'e kadar seni, seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi ve Ad ve Semud kavmi de yalanlanmıştı. İbrahim'in kavmi Lut'un kavmi de. Medyen halkı da Musa da yalanlanmıştı Ama ben kafirlere mühlet verdim Sonra da onları yakaladım Benim intikamım nasılmış Nice kasabaları zulüm ederken helak ettik Şimdi onların altları üstlerine gelmiş Ipıssız durmaktadırlar Kuyuları körelmiş Sarayları yıkılmıştır Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki Orada olanları akıl edecek kalpleri işitecek kulakları olsun. Ne var ki? Yalnız gözler kör olmaz, göğüsler dolan kalpler de kör olur. Senden çabucak ameni istiyorlar. Allah asla vaadinden caymaz. Doğrusu Rabbinin katında bir gün saydıklarımızdan bin yıl gibidir. Nice kasabalar vardır ki zalim oldukları halde onlara mühlet vermiştim. Sonunda onları yakalayıverdim. Dönüş yalnız banadır. Allahu Teala kavminden kendini muhalefetle yalanlayanların yalanlaması konusunda peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı teselli ederek buyuruyor ki seni yalanladılarsa senden önce gelmiş geçmiş peygamberleri de yalanladılar buyurmuştur. Evet. Allah bizleri fastikleyen ve hayatına geçirenlerden eylesin. i̇bn Ebu Dünya'nın anlattığına göre hakimlerden birisi şöyle demiş. Kalbini öğütle yaşat. Düşünmekle aydınlat. Zülf öldür. Yakin ile güçlendir. Ölümle onu alçalt. Ölümü ve yok olmayı anlamakla ona sukunet ver. Ona dünyanın fecaatlarını göster. Zamanın hücumu ve günlerin değişmesinin kötülüğünden onu sakındır. Geçmişlerin haberlerini ona arz et. Ondan öncekilerin başına gelenleri ona hatırlat an. Onların ülkelerinde ve kalıntılarında yürü. Neler yapmışlar, başlarına neler gelmiş, nelere yerleşmişler ve akıbetleri ne olmuş bak. Yani peygamberleri yalanlayan, ümmetlerin başına gelen musibet ve azaba bak. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki orada olanları akledecek kalpleri işitecek kulakları olsun da Onlardan ibret alsınlar. Ne var ki yalnız gözler kör olmaz, göğüsler olan kalplerde körülür. Körlük göz körlüğü değil, asıl körlük basiret yoksulluğudur. Her ne kadar görme duyusu sağlam olsa dahi o ibretlere nüfus edemez, haberleri bilip anlayamaz. Allah subhanahu ve teala peygamberine, Allah'ı kitabını, elçisini ve ahiret gününü yalanlayan, inkar eden, şu kafirler senden çabucak azap getirmeni istiyorlar buyurmaktadır. Muhakkak ki doğrusu Rabbinin katındadır. Ve onların hak ettiği cezayı Allah onlara verecektir. 49'dan 51'e kadar. De ki, ey insanlar ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih amel işleyenler için mağfiret ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ayetlerimi tartışarak bozmaya uğraşanlar ise işte onlar cehennem ashabıdır. Allah subhanahu ve teala kafirler kendisinden azabın vuku bulmasını isteyip bunda acele ettiklerinde Rabbimiz de bu ayetleri indirmiş. Beni size şiddetli bir azabın önünden uyarıcı olarak göndermiştir. Sizin hesabınız bana ait değil, sizin işiniz Allah'a havale edilmiştir, buyurmuştur. 52'den 54'e kadar Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve hiçbir Nebi yoktur ki, bir şeyi ardıladığı zaman şeytan onun ardısına ve karıştırmamış olsun. Allah şeytanın karıştırdığını giderir, sonra Allah kendi ayetlerini yerleştirir. Allah alimdir, hakimdir. Şeytanın karıştırdığı kalplerinde hastalık bulman ve kalpleri kas katı olan kimseleri sınamaya vesile kılmak içindir. Zalimler şüphesiz derin bir ayrılık içindedirler. Bir de bu kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbinden gelme bir gerçek olduğunu bilip inanmaları ve gönüllerini ona bağlamaları içindir. Muhakkak ki Allah iman edenleri dost doğru yola, iletirir. Evet. Buna Granik kıssası da denir. Kureyş müşrikleri Müslüman olduğunu sanarak Habeş ülkesine hizmet edenlerin çoğunun dönüşünü anlatırlar. Fakat bütün bunlar rivayetlerde gelmiş ve zikredilmiştir. Birçoğu özellikle mealci insanlar bu ayeti getirerek sünneti inkar gitmişler. Ama Allah subhanahu ve teâlâ işleri ve hadiseleri en iyi bilendir. Hiçbir gizlilik ona gizli kalmaz. Takdirinde, yaratmasında, emrinde tam hikmet ve en yüce hükşet onundur, hakimdir. O bu sebepledir ki şeytanın karıştırdığı halplerinde hastalık, şek, şüphe, küfür ve münafıklık bulunan ve kalpleri kas katı olan kimseleri sınamaya bu meseleyi vesile kılmıştır. O müşrikler gibisi ki bununla sevinmişler ancak şeytandan olduğu halde bunun sahih olduğuna inanmışlardır. Kalplerinde hastalık bulunan kimselerin münafıklar, kalpleri kas katı olan kimselerinde müşrikler olduğu nakillerde gelmiştir. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. 55'ten 57'ye kadar küfredenler kendilerine o saat ansızın gelinceye veya gecesi olmayan günün azabı gelip çatana kadar ondan yana devamlı bir şüphe içinde kalırlar. O gün mülk Allah'ındır. Onların arasında hükmeder, iman edip salih ameller işleyenler naim cennetlerindedir. Küfredip ayetlerimizi yalan sayanlar ise işte onlar için horlayıcı bir azap vardır. allah Teala kafirlerin bu Kur'an'a karşı devamlı bir şek ve şüphe içinde olduklarını haber veriyor. Onlara o saat ansızın gelinceye kadar onlara mühret verdiğini ve onlar o sarhoşluk içinde, gafillik içinde, nimetler içinde yaşarken Allah'ın onları ansızın yakalayacağını, sadece iman edip salih amel işleyenlerin kalpleri iman edip Allah'a ve doğru yanların bildikleri gereğince amel edip, kalpleri, sözleri ve işleri birbirine uygun olanların naim cennetlerine gireceklerini bildirilmiştir. 58, 59 ve 60 Onlar ki Allah yolunda hizmet edip de sonra ölür veya öldürülürler. Allah onlara elbette güzel bir rızık verecektir. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Andolsun ki onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Muhakkak ki Allah alimdir, halimdir. İşte böyle. Kim kendisine yapılan haksızlığa benzeriyle mukabele eder sonra yine kendisine saldırılırsa, andolsun ki Allah ona yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah kafurdur, kafurdur. Bu ayet sahabeden bir seriye hakkında nazil olmuştur. Bunlar Muharrem ayında müşriklerden bir topluluğa rastlamışlardı. Müslümanlar haram ayda kendileriyle savaşmak istemediklerini söyleseler de müşrikler savaştan başkasını kabul etmeyip Müslümanların üzerine saldırdılar. Müslümanlar da onlarla savaştı Allah da onlara yardım etti. Şüphesiz ki Allah afuvdur, kafuvdur. 61 ve 62 İşte böyle. Allah geceyi gündüze katar gündüzü de geceye katar. Muhakkak ki Allah semidir, basirdir. İşte böyle. Çünkü Allah hakkında, hakkında kendisidir. Onu bırakıp da tattıkları şeylerde doğrudan doğruya batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, kebirdir. Evet. Allah'u Teala geceyi gündüze, gündüzü de geceye katmasının anlamını birini diğerine, diğerini birikine girdirmesidir. Bazen kışın olduğu gibi geceler uzar, gündüzler kısalır. Bazen de yazın olduğu gibi gündüz uzar, gece kısalır. Muhakkak ki Allah kullarının sözlerini en iyi işten onları görendir. Onların durumlarından, hareketlerinden, durgunluklarından olan hiçbir gizlilik ona gizli değildir. Allah subhanahu ve teala varlıklar hakkında yegane tasarruf sahibi mi asla geciktirilmeyecek yegane hakim olduğunu beğen etmiştir. 63-66 Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de böylece yeryüzü yemyeşil olmaktadır. Ve gerçekten Allah latiftir, hamittir. Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. Muhakkak ki O ganidir, hamittir. Görmedin mi? Allah yerde olanları ve emriyle denizde akıp giden gemileri buyruğumuz altına vermiştir. İzmi olmadıkça göğü yerin üzerine düşmemesi için o tutar. Doğrusu Allah insanlara karşı rauhtur, rahimdir. O'dur sizi dirilten, sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan. Gerçekten insan çok mankördür bu ayetlerde Allah'ın kudretine ve yüce saltanatına delalet ediyor. Muhakkak ki Allah rüzgarları gönderirdi. Rüzgarlar bulutları sürer. Sert, kuru bitki olmayan, sönmüş kuru ve kara yeryüzüne yağmur yağdırır. Ama biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Böylece yeryüzü yemyeşil olmaktadır. Evet. Nitekim başka bir ayette Sonra Nuh bir kan haline getirdik derken o kan bir çiğnemlik et yaptık, bir çiğnemlik et parçasını kemikler olarak yarattık, duyulmaktadır ki, Bukhari ve üstünde gelen bir rivayette, her iki şey arasındaki süre 40 gündür. Bununla birlikte, birbirlerini takip eden ifadede daha sonra Allah subhanahu ve teala, bir melek gönderir, ona ömrün ne olacak, eceli ne olacak, rızkı ne olacaktır. Allah Azze ve Celle takdir eder. O onları yazar ve leh muhafızda o saklanır. Allah bizi mutlulardan eylesin, şakilerden eylemesin. 67, 68 ve 69 Her ümmete yerine getirmeleri gerekli ibadetler koyduk. Öyleyse işte seninden çekişmesinler. Rabbuna davet et, şüphesiz ki sen dost doğru bir hidayet edermesin. Seninle tartışırlarsa de ki Allah yapmakta olduğunuzu en iyi bilendir. İhtirafa düştüğünüz şeylerde Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala her kavme yerine getirmeleri gerektiği ibadetler koyduğunu haber vermekte. Seninle tartışırlarsa da Allah yapmakta olduğunuzu en iyi bilendir. Şayet seni yalanlarlarsa benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım de buyurmuştur. Kuvvetli ve şiddetli bir tehdit olan Allah yapmakta olduğunuzu en iyi bilendir ayeti Allahu Teala'nın o yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter ayeti gibidir ki bu sebeple de ihtilafa düştüğünüz şeylerde Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir, buyurmuştur. 70. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olanı bilir. Hiç şüphesiz bunlar bir kitapladır. Doğrusu bunlar Allah için kolaydır. Allahü Teala yaratıklarını en mükemmel şekilde bildiğini haber vermekte muhakkak o göklerde ve yerde olanları ilmiyle kuşatmıştır yeryüzünde ve gökte zerre ağırlığı ondan daha küçüğü ve ondan daha büyüğü Allah'a gizli kalmaz. Muhakkak ki Allah var olmasından önce bütün kainatı bilir ve bunları levh-ı kitabında yazmıştır. Üstümün sayinde gelen bir rivayette kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam muhakkak Allahu Teala gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce ve arşı su üzerindeyken yaratıkların kaderlerine takdir buyurmuştur 71-72 onlar Allah'ı bırakır da Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinde de bilgi bulunmayan şeylere taparlar zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman o küfredenlerin yüzlerinden inkarı anlarsın Neredeyse kendilerine ayetlerimiz okuyanlara saldıracaklar. Peki size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş Allah onu küfredenlere vaat etmiştir. Ne kötü dönüş. Allahu Teala müşriklerin bilgisizliklerini, inkârlarını, Allahu Teala hakkında herhangi bir delil, hüccet, burhan indirmemiş olduğu şeyler tapındıklarını haber veriyor. Bunlar delilsiz ve hüccetsiz olarak geçmişlerin ve almış olduklarından başka bir şey değil. Bunların aslı da şeytanın onlara güzel gösterdiği, süslediği şeylerden ibarettir. Ey Muhammed sen onlara de ki size bundan kötüsünü haber vereyim mi? O ateş. Allah onu küfredenlere vaat etmiştir. Cehennem ve azabı sizin dünyadayken Allah'ın dostları, inananları korkuda geldikte de olduklarınızdan daha büyük, daha ağır ve daha şiddetlidir. Bu yaptıklarınıza karşılık ahiret azabı sizin onlardan kendi zannınız ve istediğinizi elde ettiklerinizden daha büyük, daha ağırdır. Dönüş yeri ve kalacak yer olarak cehennem ne kadar kötü buyurmuştur. 73 ve 74 Ey insanlar, bir misal verildi. Şimdi onu dinleyin. Şüphesiz ki Allah'ı bırakıp da taktıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Ama sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kosaramazlar. İsteyen de istenen de aciz. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Muhakkak ki Allah kavidir, azizdir. Evet. Allah subhanahu ve teala, putların ne kadar hakir ve onlara tapınanların ne kadar zayıf, akıllı olduklarına işaret ediyor. Evet. Ne kadar akılsızlar değil mi? Şüphesiz ki Allah'ı bırakıp da tattıklarınız bir araya gelse bir sinek bile yaratamadığı gibi sineğin sizden kaptığını bile getirmeye hayrınız yoktur. Evet. Onlar Allah'a gereği gibi takdir edemediler. Onlar aczi, zayıflığı sebebiyle bir sineği bile mukavemet edemeyen putlara Allah ile beraber tapındıklarında Allah'ın kadrini ve azametini gereği gibi takdir edemeyen zavallılar. Allah bizleri akıllı, Rabb'una hizmet eden, ondan korkan ve onun uğrunda ölmeye çalışan Müslümanlardan eylesin kardeşlerim. 75 ve 76 Allah meleklerden elçiler seçer. İnsanlardan da doğrusu Allah semidir, basirdir. Onların önlerinden ve arkalarında olanı bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Allah subhanahu ve teala şeriat ve kaderinden dilediği hususlarda meleklerden risaletini ulaştırmak için de insanlardan elçiler seçtiğini haber veriyor. Doğrusu Allah semidir, basirdir. Kullarının sözlerini işitendir. Onları görendir. Onlardan bu seçime kinin müstahak olduğunu en iyi bilendir. 77 ve 78 Ey iman edenler ruh edin. Seydiye varın. Rabbinize kulluk edin. Ve iyilik yapın ki kutluşu eresiniz. Ve Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçmiş ve babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce peygamberlerin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adı veren O'dur. O halde namaz kılın, zekat verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevla'nız. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Hac suresindeki bu ikinci secdede, secde etmenin meşru olmuş olmuştur. Bazıları değildir dese de bazıları da bu secde bir ayettir demişlerdir. Allahü Teala burada Allah yolunda hakkıyla mallarınızla dillerinizle ve canlarınızdan cihad edin buyururken başka bir ayette ise ey iman edenler Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Ey Muhammed ümmeti Allah sizi diğer ümmetler üzerine seçmiş, sizi üstün ve şerefli kılmış, en şerefli elçiyi ve en mükemmel şeriatı size vermiştir. Din de sizin için bir zorluk kılmamış, güç yetiremeyeceğiniz şeyler sizi mükellef tutmamış, size zor gelen bir şeyi size yüklememiş, mutlaka sizin için ondan bir çıkış ve çıkış ve ferahlık koymuştur. Yani, evet. İmam Bukhari'den gelen bir rivayette daha önce size Müslüman adı veren o ayetinde de Allahu Teala kastedilmektedir ki yani size bu adı veren Allah'tır. Evet. Rabbiniz inananlara huşu içinde namaz kılan, zekat veren, Allah'ın helalini helal, haramını haram bilenlere ne yapıyor? Müslüman adını koyuyor ki sen bundan razı ol. Haksızlığa uğradığında sabret sana yardımına razı ol. Benim sana yardımım muhakkak senin kendine yardımından daha hayırlıdır buyuruyor. Hac suresi buraya kadar. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed'e, aline sağ ashabına olsun. Onu şereflendirsin ve ikram etsin. Allah'ı u Teala sahabeden ve kıyamet gününe kadar güzellikle onlara duyanlardan hoşnut olsun. Ve bizi de onların içine koysun. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı